Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Siz afiyet. de hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Sağ olun. Ee, Allah afiyet versin inşallah. Ee, Hocam evet hoş geldik bir Afrika gezisinden döndük bir haftalık bir Afrika gezisi zaman ben, zaman ben ben size sorayım şimdi ne yaptınız ne ettiniz Evet diye. Afrika'da Burkina Faso'ya gittik bir de Kameruna gittik orada Aziz Mahmut Hidayi Vakfının farklı Dernek isimleriyle beraber yürüttüğü hizmetler var ee, Kur'an eğitimi var ee, İmam Hatip e, okulu türünde e, okullar açılmış Aşağı yukarı 10 e, yıldır e, bir takım e, hizmetler yapılıyor Siz bu hizmetleri görmeye gittiniz Evet hizmetleri görmeye gittik Burkina Faso tabi koca bir ülke da koca bir ülke Toprak o, olarak koca topra diyorsunuz ama. Evet toprak olarak büyük ülkeler bunlar Orta Afrika'da e, Yani ülke dememin şeyi o Böyle bir günde gezilecek gibi şeyleri yok Farklı şehirlerde hizmetleri var e, Aziz Mahmut Vakfı'nın e, Onları görmek ee, bir kere şu sevindirici bir şey yani Türkiye'den giden böyle genç insanlar oradaki halkla iletişim sağlamışlar orada Müslüman topluluklar var ee, böyle Türkiye'den gelen takviyelerle hakikaten e, bereketli bir e, İslami, Müslüman oranı hakkında bilginiz var mı Burkina e, Faso'nun mesela Müslüman oranı yani Burkina Faso'da daha yüksek, Kamerun'da daha düşük. Kamerun'da yüzde yirmi civarında deniyor ama Kamerun'un Müslüman yoğunluklu bölgeleri var. Mesela Müslümanların daha yoğun olduğu bölgeleri kuzey bölgeler, işte Marva gibi, Gaura gibi şehirler, daha kuzey doğusunda olan. Bu ağır. yoğunluklu. Veya gittiğiniz yerlerde mesela bizde İstanbul'a gelince havadan baktığında cami silüeti dolduruyor şehri. Öyle bir İslam yoğunluğu görebiliyor musunuz yoksa elinize verilen istatistiklere göre mi İslam var burada? Ya gibi. Mesela Gavra'ya geldik. Gavra'da fazla kalamadık ama çok. Büyük camiler yapılmış Onları gördük yani böyle birkaç caddeden Geçerken işte burada Büyük bir cami gözüküyor Minaresi var orada Büyük bir cami gözüküyor yani minaresi Tapulu var. araziler Var yani böyle camiler Var Ama yoğun bir ezan Sesi mesela bunu göremiyoruz. yani Türkiye ezan açısından Hakikaten böyle şükredilecek Bir ee, ülke elhamdülillah İslam ülkesi yani ülke. e, tabi bir Osmanlıdan kalmış ülkeyle evet, yani, bir bir ülke ile orada Fransız esaretinden ülkeden çıkmış şey ee, ama İslam'ın e, geliştiğini görüyoruz yani bakir topraklar her anlamda bakir topraklar inanç noktasında da e, yani biraz daha böyle ee, hani ilk dönemler gibi yani Mesela Bugün onu sizinle konuşalım diye şey yapıyordum yani Bir tür puta tapıcılık var mesela ee, Bir tür animizm Hani ata ruhlarını kutsamak gibi Böyle puta tapıcılıkla karışmış bir animizm var Bu Müslüman dediğiniz bir köyde de gördünüz mü? Böyle bir şey? Müslüman dediğimiz köyde değil bu Yörede yani yöre yani e, alanda var sahada var Diyelim ki puta tapan köyler var Bu putu ciddi bir put mu yoksa böyle manevi manada bir put mu diyorsunuz e, İşte enteresan olan o Mesela orada bir hidayet e, merasimine katıldık Yani e, bir köy İslam'a geçecek İslam'ı kabul edecek e, Karabalık orada, bir köy mü? Bayağı 200-250 kişi Vardı böyle bir hidayet Töreninde O köyde yaşayan Müslümanlar var Ama az bir Müslüman Grup e, İslamı yaşıyor Onun dışında Köyde geniş bir putperest Halk topluluğu var Onlar toplanmışlar bir alana İşte kadınlar Erkekler çocuklar böyle grup grup e, Oturmuşlar e, işte orada Bizim Üstad Nuh var, siz de tanıyorsunuz. Hatta ilk size gelmiş Türkiye'de. 12 sene önce. Evet, 12 sene önce. Bir de yanında Cibril diye bir genç var. Siz onları Hüdayi Vakfına yönlendirmişsiniz. Yani ne dediniz bilmiyorum. Şimdi siz o zaman yani gidin. Onların Türkiye dışında da hizmetleri var. Gibi bir şey mi yönlendirdiniz? O zaman böyle. Afrika'dan gelenleri de barındırabilecek vakıf faaliyetimiz de yoktu. Evet. Ee, Azim Ahmet Üdaiye'ye ben gidin. Orada sizin cildinizle ilgilenmezler, kalbinizle ilgilenirler demiştim. Ha, güzel. Bundan güzel. çok etkilenmişlerdi. Ama güzel. bana geldiklerinde Arapça konuşuyorduk biz. Hmm. Bir kökleri vardı Var. orada. Orada bir böyle değerli toplu bilgi almak için istemişlerdi. Evet. Yani arazi münbit olunca üstündeki yağmur da işe yaradı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya hakikaten işte Üstad Nuh orada bize orada Hüdayi'den giden de genç bir grup var. Ee, yani hem Burkina Faso'da hem Kamerun'da onların bir kısmını ben burada da tanıyorum o genç e, Hidayetli çocukların. Orada bambaşka şey olmuşlar böyle hidayet taşıyan güzel insanlar olmuşlar gayretli. Afrika'da sadece bu iki ülkede değiliz değil mi hocam? Tabii. Yani yani biz bu, nice, bu iki ülkeye Biz gittin. sadece bu iki ülkeye gittik bir haftada. Yani aslında bir haftada bunlar hallolacak işler değil. Yani daha uzun. Seri bir dolaşma yaptık. Öyle bir şey oldu. Evet. Yani genç buradan giden aileleriyle Orada şey yapan e, Arkadaşlar var Gençler var hakikaten Şu hidayet törenini öldürmeyelim Bugün Öldürmeyelim oradan bu, devam bu, edelim kaybolacak. Yani bizim Afrika gezimizi Anlatmaktan ziyade Sizinle sohbette Biraz bu put Puta tapıcılık Ve onun bu zamana Uzanan Modern ülkelere de uzanan boyutlarını konuşalım diye düşünüyorum. İşte kelime-i şehadet getirildi, dualar okundu. Ondan sonra yeni Müslümanlar işte takke giydiler. Hudayi onları dağıtıyor orada. Hanımlara böyle başlarını, vücutlarını örtecek bir elbise dağıtıldı. Birden bire bir açık alandayız açık alanda manzara değişiverdi. Böyle onlarca erkek şeyli takkeli, beyaz takkeler. Daha önce hazırlanmış bir programı mı yapıldı yoksa orada mı böyle ya yani? bu hidayet merasimleri ilk defa oluyor değil orada. Zaman zaman köyler böyle şey yapıyorlar. Ya yani İslam'ı kabul ediyorlar. Eee orada köyde kral diye bir şey var sistem. Şeyde sultanlık bu. Kamerun'da sultanlık. Burkina Faso'da kral diye tanımlanıyor. Kral yani bir anlamda Türkiye'den benzetirse köyün ağası gibi. Hatta biraz daha belirleyici. Böyle bir konumu var. bir Yani şeyh gibi, ağa gibi, aşiret reisi gibi bir ee, i̇nsan, ee, işte onlarla da konuşulmuş, ee, İslamı kabul etmişler. Ee, İslamı kabul edince oralara e, kuyu açılıyor, <gülüyor> dahi vakfu tarafından. Yani böyle bir alışveriş değil ama, yani bir ikram olarak kuyu açılıyor, cami, mescit açılıyor, bir imam görevlendiriliyor, ee, imamın hanımıyla beraber. Olması tercih ediliyor. Köye İslam'ı öğretmek için. Hani biraz e, yani asıl saadeti düşünürsek hocam. Yani bir köye e, diyelim İslam'ı anlatmak üzere Kur'an hocası gönderiliyor. Değil mi o zaman da? Musab gibiler. Musab gibi vesaire. Böyle bir e, merasim oldu. Sonra da dediler ki bu köyün bir putu var madem İslam'ı kabul etti köyümüz bu putu kıralım burada şu putu merak et <gülüyor> çünkü e, böyle putu üzmenin yani putculuk düzeni öyle enteresan bir şey e, bir düzen halinde de yani oturmuş bir sistem oturmuş gibi oturmuş bir sistem gibi Kral, put, maneviyat, işte ruhu falan bunlar bir e, aynı zamanda çıkar düzenini de oluşturuyor. Siz hocam bir filmde bin sene öncesine gitmediniz değil mi? <gülüyor> yani bu yaşayan, yaşayan bir ortam işte bu Demek zamanda. Demek ki hala şirk kaybolmamış. Evet yani, yani öyle bir ya yani mesela putu üzmüşseniz bir bedel ödüyorsunuz. Mesela ne ödüyorlar? Mesela tavuk. Tavuk kurban etmek gerekiyor. Tavun, işte tavuk kurban edilince kral ve etrafındaki insanlara e, yiyecek oluyor falan. Onlar ikram, sofra şey olmuş oluyor. E, yani kralın oluşturduğu bir hukuk var. O hukuku uygulayan insanlar var. Böyle enteresan şeyler anlattılar. Mesela o iki insan böyle sarhoş gibi sokaklarda. Dans edip dolaşıyor bunlar filmlerde rastlanabilir dolaşırken birisine çarpıyor bir hırsızlık olmuş mesela köyde kim hırsız o sarhoş iki adamın çarptığı adam hırsız oluyor ve o işte beş tane tavuk kesmekle cezalandırılıyor falan böyle bir düzen oluşmuş. Şimdi Kabull şeye, kabullenilmiş bir düzen. Hayatma değil bu. Yani kabullenilmiş insanlara artık bunu nasılsa içlerine sindirmişler böyle. Ee, böyle de bir şey var yani aslında hani içe sindirilmiş bir mazlumiyeti de Afrika'da. Yani söz arasında bunu söylemiş olalım. Ayrıca konuşulabilir bu. İnsanlar nasıl bazı şeyleri içe sindiriyorlar. Bunu görebiliyorsunuz e, orada. Şimdi put put put diyoruz ya. Nedir put? <gülüyor> Getirdiler. Yani madem kelime-i şehadet getirildi. Müslüman olundu. Putu bu hani... Putun insanları cezalandıracağı, o üzülürse bir takım yansımaları olacağı tarzında bir kaygı da var. Şeyde. Tabii putlar güçlüdür. Güç yani evet. Güçlü olduğu için put zaten. Put dediler ki bunu kıralım burada. Getirdiler ortaya koydular. Ne, Neyi bir küçücük bir küp hocam toprak küp toprak küp küçücük bir Siz gördünüz gördük mi? tabii kırdık da <gülüyor> <gülüyor> putun üstüne işte kadın saçları sarı kadın saçları falan konmuş. İşte tüyler bağlanmış falan. İçinde de ot, çöp falan bir şey. İşte insanoğlu bu sanki bir manevi gücü varmış gibi böyle ruhsal gücü varmış gibi o putu ...mukaddes kabul ediyor hocam. Yani... ...hani Akif'in şeyi var ya... ...beşerin bir sürü dalaleti var... ...putunu kendi yapar... ...kendi tapardı. Yani evet. Hazreti Ömer'de de o... ...helvadan put yapardık. Acıkınca da yerdik dediği şey. Şimdi onu anlamak... ...zor oluyor değil mi? Yani helvadan put yapıp... ...nasıl bir dünya bu diye. Şimdi o aradan... 1500 sene geçtikten sonra Afrika'da Çok şey i̇şte, değişmemiş. Var mı? Afrika'da. Yani insandaki 1400 sene önce mesela grip oluyordu insan şimdi de oluyor. Evet. Beyinler o zaman böyle bir zafiyet gösterebiliyordu. Şimdi aynı zafiyeti beyinleri gösteriyor. Beyinleri gösteriyor. Aynı insanız ya. Yani. Aynı insanız. Dolayısıyla hocam gençler hep diyor Bu ayetler Kur'an'da bize ne arayacak Şimdi putlar diyor Evet. Ee, Afrika'da o şekilde Avrupa'da da başka bir şekilde putlar Ben mı, asıl ona gelelim diye Yani şimdi bu olayı Afrika'da yaşanmış Aa, Ne ilkel bir Geleceğiz. Zihniyet Paris'te yapısı var. var falan gibi Bakılmasını da istemiyorum. yani bu kelime-i tevhid La ilahe illallah Yani bu bütün zamanların bir değeri, değil mi? Bir bütün zamanların soruları. Evet. Yani mesela paranın putlaşması. Değil mi? Yani parayı putlaştırınca Afrika'daki o küçük puttan daha az zayiat olmuyor insan dünyasında ya da e, nefsin değil mi hevanın e, hümanizm insanı yani kendinden hoşalım diye ben size bu kadar şeyi <gülüyor> ama ben bir sorum daha varısı çok, yani, e, yani, çok merak ediyorum. Buyurun. kameraya falan aldınız mı? Aldık tabii. Çok merak edip orada dün önünde secde ettikleri tapındıkları küp hazretleri diye. Evet. öyle <gülüyor> mi diyeceğiz artık. Yani. yani o küpü tekmelerken Böyle doğal mıydı yoksa ötleri patlıyor Çarpılacağım gibi mi Bir Dikkat edebildiniz mi bunları? Şöyle şimdi o e, Dediler ki siz kırın putu <gülüyor> Biz işte misafir olarak Bulunduğumuz için siz kırın Herkes toplandı böyle Orada bir e, Bir Müslüman adam vardı Köyde eskiden beye eski, eski, eski Müslüman Böyle bak, hakikaten güzel de bir insan Hatta şey dedi yani Ben dedi Burada 40 yıldan beri yaşıyorum Müslüman olarak yaşıyorum Yani Allah razı olsun Sizlerden Geldiniz ve bizleri burada rahatlattınız. Bakın insanlar sizin de gelişinizle birlikte Müslüman oldular falan diye çok sevindi. Ben de onunla birlikte gelin dedim birlikte şey yapalım. Elimize bir değnek verdiler. Böyle yerdeki şeye vurduk. Bir bir vuruşta da parçalandı zaten. Zayıf bir put. Yani işte bu şey hocam Hz İbrahim'in hani kırdığı put değil mi o puthanede? put vardı kırdı Hazreti İbrahim boynuna da astı büyük olanın değil baltayı. mi baltayı astı dedi ki bu kırdı bakın herkes biliyor ki o kırmaz değil mi yani şimdi Hazreti İbrahim 3000 4000 senelik olay <gülüyor> İbrahim yani Hazreti İbrahim işte İbrahim Aleyhisselamın o zaman aynı şey hocam peki şunu ben merak ettim hocam ...yakın görmüş biri olarak siz... ...şimdi orada elektrik yok... ...ayakkabı yok, terlik yok... ...çıplak geziyor insanlar... ...böyle vahşi mi yoksa... ...bu medeniyet dediğimiz şey... ...ayakkabısıyla, terliğiyle... ...mesela kalem var mıydı gittiğiniz yerde... ...yani bakkal var mıydı o yarıda? ...yani hiçbir şey görmemiş insanlardan Hayır, mı... ...söz öyle ediyorsunuz? Öyle değil hocam, yani öyle değil... ...yani bunlar normal... Yaşı, yani insanlar, yani elbiseleri, elbiseleri var, var tabii ki. Belki tabii. cep telefonları var mı? Ya yani cep telefonları şöyle Afrika'nın yani köy ortamı farklı, şehir ortamı farklı. Şehirleri var Afrika'nın, yani Afrika böyle Afrika ilkel bir dünyadan ibaret değil hocam. Yani bu her yere yani kullanılan araba var, motosiklet var. Mesela Burkina Faso'da. Yollarda motosikletten geçilmiyor. Bisiklet ve motor düz bir arazi, e, motosikletten geçilmiyor mesela. Kadınlar motosiklet kullanıyor, erkekler motosiklet kullanıyor. Yani bunlar hiç medeniyet görmediği için puta tapınıyor değiller. Değiller yani. Yani. Yani tabii yani bu, bu zamanda biliyor. hocam, bu zamanda bunların bu önemli bir ayrıntı. Tabii hocam. Yani, yani zannediliyor ki insan araba görmediği için puta, puta tapınıyor, motosiklet tamam. görmediği için değil yani. Belki de yakışıklı kravatlı takım elpsisi olan biri de yapabiliyor bu işi. E, şey tabii ki tabii ki yani yani insanlar e, şey yani bu, bu tür bir takım e, bu zamanın nimetlerinden istifade ediyor. Yani e, hani köylerde biraz daha... E, ya ...daha fakir bir ortam var... ...evler ona göre... ...böyle kulübe tarzında... ...üstleri şeylerle... ...dallarla, mallarla... ...biraz daha doğa ha, ve çevreden etkiler... Şey, ...şeyler var... ...gıdalar sınırlı... ...yani... ...belki şu... ...ülke bakir hocam... ...yani hani... ...yağmur var... ...su ama su kıtlığı çekiliyor... ...mesela 9 ay yağmur yağıyor ama su kutluğu çekiliyor. Depolama yapılamıyor. Yani elektrik yok mesela. Köylerde elektrik yok. O dolayısıyla Aziz Mahmut Dai vakfı su kuyusu açmış. O ancak tulumbayla. Yani el e, gücüyle su, su çekiliyor. Bütün köyde bir tek şey var ya bir motor takılabilse, bir elektrikle su şey yapansa köy bayram edecek falan. Onlar ayrı bir safa. Ama inanç noktasında böyle şeyler var. Tabii orada Hristiyanlar çalışıyor ve Müslümanlar çalışıyor. Misyonerlerden yani, karşılaştınız mı Misyoneri Misyonerlerle karşılaşmadık. Ee, ama yani, eylemlerini gördünüz mü izlerini? E, yani Hristiyanlar şöyle hocam, yani o anlatılıyor. Biz onu çok şey yapmadık ama kiliseler var kiliseleri görüyorsunuz. Yani Hristiyanlık ulaşmaya çalışmış. E, Afrika'ya hala da harıl harıl çalışıyor. Uçaklarda yaşlı, genç şeylerle karşılaşıyorsunuz. Misyonerlerle karşılaşıyorsunuz. Ama çok enteresan bir şey anlattılar. Şimdi o sizi çok mutlu edecek. Dinleyicilerimizi de eminim ki. Şimdi bir Müslüman köyde ...çalışmış Hristiyanlar... ...epey bir şey yapmışlar... ...doktor getirmişler... ...okul açmışlar... ...şunu yapmışlar... ...bunu yapmışlar... ...sonra da... ...işte o çalışanlardan birisi demiş ki... ...bakın sizin köyünüze... ...bu kadar hizmet ettik... ...başka ne isterseniz... ...bizden demiş... ...yani... ...Hristiyanlığı kabul için falan... ...sosyal hizmetlerden sonra... sonra... ...bizi hacca götürün demişti. <gülüyor> yani böyle de bir şeyi var. Yani insanların en son şeyi böyle gönüllerinde de haç yatıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aslında e, yani insan hocam, insan İslam'a e, göre yaratılmış bir varlık. Tabii. Ama ona İslam'ı ulaştırmak lazım, himmet etmek lazım, gayret etmek lazım. Hocam sizin put meselenize <gülüyor> girmeden önce... Şöyle bir içimde kaynayan, buharlaşmak üzere olan bir duyguyu sizinle paylaşayım. Şimdi biz burada şu tarikat mı eftal, bu tarikat mı daha eftal? Evet. Filan hoca Efendi'nin sözü mü Hakk'a uygun, el Sünnet'ü, e, bu sözü uygun diyecek yerde. Mesela bizdeki hoca fazlalığını Afrika'ya tebliğ için gönderseydik hocam. Ee, bugün daha mutlu olmaz mıydık yani? Benim bununla ilgili bir... İran hatıram var hocam. Şimdi konu başka bir yere gitti ama bu, bunlar da önemli. Ee, sohbet ediyoruz. Şimdi İran'a gitmiştik 94'te. Yazarlar Birliği ile bir grup olarak. 24 sene hocam. Ee, evet yani şeyden de yani İran İslam devrimi e, 1979-94 15 yıl sonra. Ondan sonra böyle bir kum kentine gittik. Kum onların malum manevi başkent gibi kabul ediyor başkenti. başkenti. Kumdan Tahran'a otobüsle dönüyoruz. Otobüste yanıma yani biraz da onlar kendi adlarına tebliğde bulunmak için herkesin yanına birer molla oturdu. Benim yanıma da Mardin'den İran'a gitmiş Şii olmuş bir molla oturttular. Şimdi muhabbet ediyoruz şöyle ...mollayla... dedim ki sen Siy e, olmuşsun herhalde mutlusun dedim. Daha Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Mardin'den gitmiş e, çok mutluyum dedi. Babanı anneni de Siyleştirdin mi dedim? E, evet dedi. Onlar da ona da çok mutlusun herhalde dedim. O baktı böyle e, şey yaptı e, mutluyum falan dedi. Dedim herhalde bütün Türkiye'yi Şii'leştirsen daha mutlu olursun dedim. <gülüyor> Sözün nereye geldiğini biraz e, anladı, durdu böyle. Dedim ki bak dedim ben Azerbaycan'a gittim. İnsanlar Müslüman ama Sünniler var, Şii'ler var. Sünnilerin Sünniliği de sıfırda. <gülüyor> Şii'lerin Şii'liği sıfırda. Kırım'a gittim dedim. Kırım'da insanlar Müslüman ama besmele çekmeyi bilmiyorlar dedim. Ama Müslümanlar dedim. Şimdi Çin'e vardığında dedim bilmem kaç milyar şey var ya da milyon hiçbir dine inanmayan Allah'ı da bilmeyen insanlar var dedim. Yani biz birbirimizi Şii iyileştirme kavgasını Verinceye kadar Çin'e gitsek de dedim Çinlileri Allah'a inanır hale getirsek Falan dedim O zaman durdu düşündü falan Şimdi aslında dediğiniz Çok haklı dünya çok geniş hocam Yani İslam'ın Henüz iyisini bilmeyen Toplumlar var böyle Hala Müslümanların bulunduğu köyde Küpe tapınan insanlar yani, var Yani böyle küpe tapınan insanlar var işte buralara ulaşmak lazım. O araziyi gördüğünüzde... E, buralar İçiniz cız etti mi cız hocam? Biz? Ne, tabii niye hocam, tabii bol harcıyoruz ilmimizi, çalışmamızı ya, Tabii diye. ki insanın içi cız ediyor. Yani buralardaki şeyler o kadar lüks ki. Yani bu buralardaki tartışmalar... Şimdi işte altın olun bu son sayısında bu tür tartışmaları biraz gündeme getirmiş olduk Kasım sayısında yani mesela bu insanlar diyorum ben Afrika'ya gitmeliler oradaki sıfırdaki insanlara İslam'ı tebliğ etmeliler İslam'a davet etmeliler İslam'a çağırmalılar onlardaki o kelime-i tevhid dönüşümünü sağlamalılar o, o, o zaman ayaklarımız yere basar diye düşünüyorum yani yani belki de buradaki gereksiz tartışmaları da durdurmuş olur yani ki burada tabii. birikim fazlalığından bu tartışmalar ortaya Gibi, çıkıyor evet. oralarda ayrıca şeyler var hocam ilim adamları da var onlarla da görüştük tanıştık yörenin, insanlar. yörenin insanları okumuşlar nerede işte e, diyelim ki Tunus'a gitmiş okumuş e, Sudan'a gitmiş okumuş ee, Suriye Arabistan'a gitmiş okumuş ee, Yani alim insanlar var Onlarla görüşmeler oldu Onlar Türkiye'ye e, muhabbetle bakıyorlar Türkiye Müslüman bir ülke dünyada. Beklentileri var mı Türkiye'den? Ee, var yani Ekonomik e, beklenti dışında yani Yani e, ondan onun dışında Yani ekonomi e, bizim ee, görüştüğümüz şeylerde ilk planda değil Daha İslami ilişkiler ilk planda Onlara da biz zaten Afrika ve İslam e, Ne olacak gelecek Hristiyanlar çalışıyor İşte burada puta tapıcılık var Farklı şeyler var e, Ve sizler çalışıyorsunuz. E, ne olacak geleceği Güzel şeyler Ümitler de ifade ediyorlar yani Afrika Müslüman bir ülke olacak elinde sonunda. Afrika'nın yani inancı İslam olacak tarzında böyle ümitler de var. İşte Hüdayi gibi çalışmalar, Hüdayi Vakfı oralarda bizdeki İmam Hatip yani biraz geldik madem Afrika'yı konuştuk biraz ondan da şey yapalım. İmam Hatip tarzı okullar açmış. Yani hem İslami eğitim veriliyor hem de işte İmam Hatip Ücretli de okullar mı hocam? Yani ücretli şöyle çok cüz'i bir ücret alınıyor. Yani kolej mantıklı değil. Yani çok cüz'i. O yapılan masrafın şeyinde değil. Yani bir kısmından alınmıyor da yatılı okullar bunlar. Yani yatakhaneleri de var yemekhaneleri şeyde gezdik çok da düzgün okullar yapılmış okul binaları yapılmış katılım var mı mesela bir okul kaç kişilik yani bir okulda 196 kişi vardı lise kısmı sadece bu. Hı. Şöyle bir okulda 200 küsür kişi vardı ortaokul mesela. Devlet Şöyle, tanıyor mu bu okulları? Devlet tanıyor Önemli bu okulları tabi. Devlet tanıyor. laik okullar var. Şeyde layık okullar var. Sırf dini okullar var. Kur'an kursu, Kur kursu gibi. Bir de işte imamat tip türü şey var. Buna büyük rağbet var. E, yüksek okulları Türkiye'de okuma arzusu var. E, yani o e, Hüdayi'nin oradaki çalışmalarının iyi bir motivasyonu. Yani e, çocuklar e, ileride Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de bir yüksek okul okumak falan çocuklarla da konuştuk. Bir araya geldik, onları dinledik. Hakikaten sınıflara girdik pırıl pırıl. Pırıl pırıl çocuklar böyle gözleri parlıyor. bir şey merak ettim. Buyurun. Ben ilk defa 1983 yılının Aralık ayında siyah derili bir insanla karşılaştım. Evet. Ee, o da belki ilk defa bir beyaz derili biriyle karşılaşmıştı. Hiç unutmuyorum bana seninle kucaklaşabilir miyim diye sormuştu. Evet. evet. Ben de niye soruyorsun filan demiştim. Evet. Anlaşıldı ki yani sarılmazsın bana gibiydi. Siz bu siyah beyaz e, çelişkisini, zihinlerdeki çelişkiyi, fıtratta olmayan o çelişkiyi... E, ...o Müslüman olduklarında o köyde en azından veya siz okula derse girdiğinizde, ders esnasında girdiniz değil mi? Yani bir beyaz girdi veya bir mümin girdi hangisiyle karşılandınız? Siz hangisini gördünüz? Yani o beyaz, beyaz siyah şeyini mi? hiç aklımıza gelmedi hocam. Bilmiyorum. Yani onların aklına geçti. O kadar iç içe olduk ki onlarla. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunu Elhamdülillah, soruyorum. Yani, bu kayboldu kadar, mu? Evet yok yani. Hiç bir kere o öğrenciler de şey olmuşlar. Hocalarıyla iç içe olmuşlar. Ve çok sevdikleri hocalar var. Onlara şefkatle yaklaşan insanlar var. Onların gelişmesini böyle candan arzulayan e, yöneticiler var falan öyle bir o hüdayi o iklimi oluşturmuş oradaki ilişkilerde bizim hakikaten mesela okullarda iç içe yani beyaz bir müdür var ama hocalar hep e, Afrika rengarenk, rengarenk. E, yani o hakikaten o İslami İslam'da buluşmak var ya hocam o yani onu rengi mengi e, tamamen ortadan kaldırıyor. O yani. çok büyük bir mutluluk büyük, hocam. Onu, onu görebil, hissedebilmek. Yani candan kucaklaşıyorsunuz hocam. Peki bir merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi Afrika'ya gidip e, böyle hayır yapan insanlarla karşılaşıyorum. Böyle cümleleri bittikten sonra şu anlaşıldı. İnsanların eli hep böyle istemekle uzanmış gibi. Hep senin elini cebine ne zaman? sokaçana bakıyor evet. mesela bir arkadaş dedi ki en sevildiğin köyde bile dedi bir çocuğa bir şey verirken de parçalanabilirsin dedi diğer çocuklar toplanıp senden bir şey almak için yani kasıt İmha etme manasında değil de Bana hmm. ver bana ver derken Kaybolursun ortadan falan hani Burada da oluyor mesela bir yardım dağıtılacak Dendiğinde bir e, Kamyonun arkasından Mesela bir tırın Oraya kadın erkek çoluk çocuk Hani hücum ediyor O tür psikolojiler Bunun var Bunu yüzlerde okuyabildiniz Bunu, mi Mesela biz o köyde falan e, Böyle küçük ikramlar da dağıtıyor Hüdayi O yığılmayı görmedik mesela daha o zaman, daha munis bir. Kusura siz iyi bir yere geldiniz. Daha gittiniz? munis bir ortam gör. abartılıyor mu bu bahsettiğimiz? Ya bu hocam her yerde olur bu. Dediğim gibi yani Türkiye'de de yani çok büyük mahrumiyetler insanları böyle paylaşım anında üst üste yıgabiliyor kolay değil. Açlık kolay değil, işsizlik kolay değil. Ya bütün ülkeler için bu böyle yani. Türkiye'de de hani bazen televizyonlara çıkar o görüntüler ve insanlar birbirini çiğnedi bilmem şunun için. Açta bile oluyor hocam e, su ha, dağıtılırken. Su dağıtılırken mesela. Mesela. Peki hocam Hüday Azmam Hüday Vakfı e, çalışmalarında mesela okuldaki müfredat Hanefi fıkı olacak diye bir dayatma var mı yoksa onların orada mesela Maliki'dirler. Maliki mezhebi herhalde Evet, olarak. Maliki. Maliki mezhebi yani İslam mı götürüyor sadece yoksa bizim mezhebimiz olacak Yok, diye bir hocam, şey var. mı? İslam yani. yani şey o yani Hidayet'in özelliği bu uluslar arası ilişkilerde o tecrübeyi kazandı Hidayet. Evet, Çok Hüdayi. farklı iklimlerde çalışılıyor. Çünkü bir yandan mesela bir grup Hidayet insanı ...Asya'da çalışıyor... ...Azerbaycan'da çalışıyor... ...Şimdi Azerbaycan'da... ...Şiilerle iç içe de yaşanıyor... ...mesela zaman zaman... ...yani hassasiyetler... ...son derece önemli... ...böyle ortamlarda... ...yani çünkü... ...yani tek mezhep aidiyeti yok... ...yani daha... Global değil mi daha küresel bir e, İslami iklimden söz ediyoruz Onu dikkate almazsanız kısa sürede e, kendinizi tecrit edersiniz hem, tecr hem de onlara bir fitne daha götürmüş Bir fitne daha, bir, bir götürmüş bir daha götürmüş Yani bir, bir evet, bir farklı namaz şeyleri oluyor Mesela dualarda vesaire farklı şeyler var yani uygulamalar var yani bu, bunun El normal... bağlamalarda, işte mezhebi şeyler falan e, yan yana duruyorsunuz. Yani <gülüyor> yani evet. bu buna dikkat edilirse, yani buna bu ayrıntıyı da gözetirsek zaten İslam da götüremezsin yani. Tabi götüremez. Yani Hristiyan bu ayrıntıların olmadığı bir sistem getiriyor. Evet, tabi Ne olursa ne ol diyor. Yani Hristiyanlıkla yani hakikaten İslam'ın tebliği birbirinden çok farklı olacak. Yani çok farklı. İslam onun için mesela şöyle şeyler soruldu. Ya bu insanlar bir köy halkı mesela İslam'ı kabul ediyor. Bunun kalıcılığı nasıl sağlanacak? Yani Hristiyanken İslam'ı kabul ediyor. Puta taparken İslam'ı kabul ediyor. Bunun kalıcılığı nasıl olacak? Bir bu bu sadece su... Kuyusu açmanın getirdiği bir sonuç mu yoksa daha uzun yani hakikaten o kabul süreci hani deniyor ya ayet-i kerimede yani iman ettik dediler iman ettik. Yani siz işte İslam'a girdik. Evet. Yani sınıra sınırın içine girdiniz. Evet sınırın içine giriliyor. Onun için belki işte oraya bir imam tayini bir mescitin inşası. Bunlar çok hayati şeyler. Oradan 5-10 çocuğun eğitimi alınması. Eğitimi alınması. Bunlar çok önemli. Yoksa e, yani hakikaten ben şunu dedim orada. Mesela Hristiyanlıktan dönüş kolay olabilir. Ama İslam daha kavrayıcı bir din. Yani insana insan İslam'la buluşunca işte ibadetle Hazmetle, de, ibadetle geçir, de değil buluşuyor değil mi? İbadetle de buluşuyor. İslam sarıyor, sarmalıyor insanları. Eğer yani onun şeyine girilirse, mecrasına girilirse orada mesela bir daha önce Müslüman olmuş bir köye gittik. Oraya bir mescit yapılmış. İşte bir, iki köye gittik. Birisi yeni hidayete eden bir köy hocam. Bir de daha önceden İslama girmiş bir köy, eski Müslüman, eski Müslüman olmuş. Orada imam var, imamın hanımı var, hoca. Şimdi hanım, e, hanımefendi e, kız çocuklarını eğitiyor <gülüyor> ve hanımları köyün hanımlarını eğitiyor. Erkek, erkek çocukları imam da erkek çocukları eğitiyor ve evi, şeyin köy, köyün yaş e, insanlarını erkeklerini eğitiyor. Şimdi orada Mescitte bir sahiplenme var Biz bir namaz kıldık Mesela mescid doldu Yani o, o anda Elhamdülillah Böyle dop dolu bir <gülüyor> mescidin içinde Namaz kılmış olduk Şimdi o Düzeni oluşturmak lazım Müslüman olan köylerde O düzeni oluşturmak lazım Siz Bunun şunu için, söylüyorsunuz hocam Yani bir imam çok şey, çok şey, şey Bir imam yani şey. Allah'a davet eden bir imam su kuyusundan da değerli o zaman. Evet kesinlikle. Yani, yani o kalıcı hale getirmek için peki bu sizi, hayati bir şey. Musab bin Umeyir radıyallahu anh'ın ne yaptığını anlamaya götürdü mü hocam yani, yani? Çok hocam yani. Yani o işte ilk konuşmaya başlarken söyledim. Yani orada e, Hüdayi'nin oradaki insanları da bir anlamda Musa radıyallahu anh'ın izinden gitmiş oluyorlar. Ya da hani Resulü Ekrem Efendimiz Kur'an öğretmeye gönderiyordu değil mi? Evet. Şeyle köylere o rici vakası var. Biri Mahune. Biri Mahune. Ma e, 70 Yetmiş, e, 40 70 arası 40 rakamlar kuruluyor. Rakamlar veriliyor. <gülüyor> Sahabi şehit ediliyor. Resulü Ekrem Efendimiz ne kadar... Üzülüyor değil mi o? Kunut yapıyor kunut sabah, sabah namazlarında ee, Çok önemli bir şey Yani o e, Şimdi Orada e, onun heyecanını da gördüm Bizim Hüdayi'den giden e, Çocuklarda Yani bir köy Hidayete erecek Onun nasıl bir sürur e, Meydana getiriyor e, içlerinde e, Onu gördüm Yani hani o bakir alan ...oralarda... ...bir şey üretmeye çalışıyorsunuz hocam yani... ...büyük büyük şey yani... ...dünya geniş ve Müslümanların... ...çok büyük... ...yani sorumluluğu var... ...dünya haddinden fazla geniş ama... Evet. ...yani yetişemeyeceğimiz kadar... ...koşarak kapatamayacağımız kadar... ...doğru ama işte şöyle bir şey... ...belki yani mesela biz... ...son işte birkaç ay içinde... Balkanlara gittik, Hüdayi Vakfı'nın hizmet alanları, Azerbaycan'a gittik. Burada da size belki daha özel sohbetlerimizde de anlatmış olduk. Yani buralarda çark kendi içinde dönmeye başlamış durumda. Yani oraların çocukları böyle bir misyona, Davaya e, sahip çıkar hale geldiler. Yani bunu Azerbaycan'da gördük. Mesela İlahiyat Fakültesi'nin hemen bütün hocaları daha önceden Türkiye'den gidenler olmuştu hoca olarak. Şimdi bütün hocalar e, yani Azerbaycan'ın yetişmiş çocuklarından oluşuyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Balkanlar'da hakeza yani ilk e, Hüdayi'nin işte Bursa'da Somuncu Baba Vakfı'nın gayretleriyle ilk tanışılan gençler şimdi orada sorumluluk sahibi okul açıyorlar okul yönetiyorlar anaokulundan işte liselere vesaire ben hocam izin kadar. verirseniz bugün ben de soru sordum size <gülüyor> şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum şimdi 23 yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tedrici denen bir sistemle hem Kur'an'ı evet. getirdi hem şeriatını uyguladı. Evet. Kıyamete kadar İslam bir bütün artık. <gülüyor> Mesela içki ayeti üç kademede indi. Şimdi üç kademeli bir alkol uygulaması yok bizde. Yok, evet. Ama insan yetiştirirken, ...bir kademelendirme yapma... ...önce putlardan arınmak gerekiyor... ...küpü kırmadan köyde bir şey yapamıyorsun... Evet. ...bir imam göndermek gerekiyor... ...böyle bir tedrici... ...yani bir günde bir devrim mantığıyla... ...geliyor bir ihtilal oluyor... ...o ihtilalle bütün insanlar Müslüman oluyor... ...böyle bir mantığın... ...hayatta yer bulamayacağını... ...devrim yapsan bile... ...üç gün sonra birisinin de seni devireceğini... Ama Musab radıyallahu anh gibi gidip gönüllere bir bir bir girmek gerekti ve bunun toplamında da bir Nuh aleyhisselam çapında sabır gerektiğini. Kesinlikle. Böyle bir görebildiniz mi orada hocam? Yani burayı üç günde gelse güçlü bir iktidarda hemen Müslümanlaştırsa diye bir rüya görebildiniz mi orada? Öyle bir şey yok hocam. Yani İslam'ı kabul İslam'ı benimseme, özümseme bunlar kademe kademe şeyler. Yani bir 950 sene gerekiyor mu hocam? Kesinlikle bu işe? hocam kesinlikle yani o süreç yoğurulma işi yoğurulma diyoruz. Mesela şimdi o bir köy halkı İslam'ı kabul etti. Ne biliyor İslam'la ilgili? Yani sistem. Sis, yani yeni İslam bir, sistem. Bir, bir yeni aidiyet. Değil mi o Öyle. onlar için yeni bir aidiyet Onun dışında İslam'la ilgili bilgisi neredeyse sıfır derecesinde şimdi sevgi yanlış şeyler e, biliyor yanlış şeyler sev biliyor, biliyor. E, şimdi onun elinden tutacaksınız e, yani böyle bir yeniden bir çocuğu öğretir gibi Elifba öğretir gibi yeniden öğreteceksiniz belki mesela Kur'an öğretiliyor onlara öncelikle. Yani Kur'an diye yani bir kitap mefhumu giriyor şeyine. Mukaddes yani bir mukaddes kitap. bir kitap mefhumu giriyor. Okumayı öğreniyor. Ne bileyim çocuklara mesela işte Kelime-i tevhid'i öğretmişler. Çocuk kelime-i tevhidin manasını bilmiyor belki. Yani e, onlar da var. Birkaç anaokuluna gittik. Anaokulu da açmışlar. <gülüyor> Bu azmaam e, orada anaokulu da açmışlar. Bizdeki manada anaokulu. Anaokulu. Evet, yani, Çiçekli, balonlu, Aynen da. öyle. Yani benim fotoğraflarım var görseniz. Boncuk gibi gözler hocam böyle. <gülüyor> Mesela kız çocuklarının saçta yok. Saçlarını örmüş anneler. Küçük böyle çiçek gibi şeyler takmış falan. kurdelalar vesaire. Yani kimisine e, lafzayı celali öğretiyor Allah demeyi öğretiyor kimisine e, esmai hüsnayı öğretiyor yani bu din, din çok zengin bir dünya hocam yani amel boyutunun ötesinde e, o e, farklı muhtevalar e, büyük şey getiriyor, zenginlik, iç bağlılık o Siz ailiyette... İstanbul'daki, Adana'daki bir anneye de şimdi mesaj veriyorsunuz, değil mi? Aynen, yani, tabii. Afrika olması şart. Ya. Evet, evet. Yani çocuğa bir besmele öğretmeyi. Büyük bir başlangıç ve şifre olarak alabiliriz Kesinlikle, demek mi Kesinlikle aynen bu, bu, bu Türkiye'de de zaten birçok anaokulunda aidiyetler böyle e, perçinleniyor, içe siniyor. Yani bir süre sonra ben Müslümanım deme noktasına geliyor insanlar. Bu bir şeydir, süreçtir. Oraya getirdikten sonra bakıyor etraftan işte o amel boyutu PydPy devreye giriyor yani diyelim ki ahlak boyutu değil mi hocam insan ilişkileri boyutu işte namaz namaza başlıyor mesela namaza başlamak bir bir kademe o çok aidiyette kademe var, Evet a önemli bir kademe mescide gelme mesela yani hepsi bunların, o yeni Müslüman oluşların bir şeyini yapmak lazım. Bir tam profilini çıkarmak lazım. O, yani sorduğunuz sorular çok önemli o noktada. Yani oralardaki insanlarımızın, kardeşlerimizin tecrübeleri. Mesela hani, hocam, siz sakallısınız. Evet. Yıllardır ben siz sakallı biliyorum. Ben de sakallıyım ve siz orada görevlisiniz. Azı Mahmud Dede'den 10 Müslüman insan geldi size bu köyden. Evet. Hadi bizi eğitim aldı. Sakal bırakmalarını kaçıncı sıraya koyarsınız? Evet. Siz sakallısysınız. Onlar da sizi taklit etmek istiyor. Yani sakal şerifin sünnet olup olmadığını konuşmuyoruz. Yani o konuşacak bir konu değil o zaten ama evet. O şartlarda kaçıncı sıraya koyarsınız? Kadınların sadece başını örtmeyip tam bizim tesettür dediğimiz kıyafetlerini kaçıncı sıraya koyarsınız? Bir sıralama yapmayacak mısınız orada? Şimdi şöyle belki sakal orada... Yani, yani sakal şeydir, şarttır tarzında bir giriş... Yani insanlar için çok... Eğitici olacağını düşünmüyorum hocam. Orada ama bırakan. şu oldu efendim. şarttır derseniz hepsi sakallı olur olabilirler ama siz ne kazanırsınız İslam ne kazanırsınız? Kazanır evet yani onun yadırganabileceğini de düşünüyorum sakal şarttır şeyinin enerji bitimi olarak görmeyecek misiniz bunu orada yani mesela yapacağı şey namaz olsaydı daha iyi değil miydi? Kesinlikle o, o, kesinlikle yani siz da sorunuzun amacını e, öyle olduğunu anlıyorum. Kesinlikle o öyle Ama mesela şöyle bir şey oldu Yani takke dağıttılar Dedim ee, kadınlara da Başörtüsü Büyük türü başörtü. bir şey Ya bu sanki Aidiyetin ...bir sembolü gibi oldu. O hatıra bu hocam. Aile işte diyetin bir sembolü gibi oldu. Onu kimse şey yapmadı. Baktım kadınlar da mesela... ...yani kolları falan açık kadınlar vardı. Onu aldılar. Kollarını, mollarını da örten bir örtü o. Yani baştan geçiriliyor. O özel yapılmış bir şey. Yani öyle şey yapıldı. Mesela ayrılırken hepsi böyle... ...el sallayarak şey yaptılar falan... O muhabbeti de görüyorsunuz yani ilginç bir şey o dediğiniz yani tebliğde sıralama konusu Yani sakallı bir uyu örnekler evet, sıralama o kesinlikle yani o yola çıkan insanlar araziye çıkan insanlar Türkiye'de de bu böyle yani falanca okulda yapacağınız bir konuşmayla falanca okulda yapacağınız ya da camide yapacağınız konuşma birbirinden farklıdır Al, alım gücü insanların yani alım gücüde aciliyet diye bir sorun <gülüyor> A, aciliyet. Yani aciliyet farzlar diyelim ki olmazsa olmazlar belki bunları anlatırken bile hocam. <gülüyor> Farzları anlatırken bile ya bugün anlatacağınız vardır, yarın anlatacağınız vardır. Öyle bir sıralamayı yaparsanız da elbette. Evet, yani, namazla oruç aynı değil mesela. E, mesela evet. Kaharetle namaz da aynı değil. Aa, evet. Onun için yani oralarda biraz da o diplomasi <gülüyor> Yani tebliğ diplomasisi diye bir şey da var. Bu şu değil şu, tabi. Tam onu diyecektim. Yani bu dinden bir kısmını azaltmak anlamına değil. Kesinlikle dinden böyle bir tasarruf hakkı kimsenin yok. Ne olursa olsun. O zaman din anlatma yani. Din, tabii sen. ama yani hani alabileceği, hazmedebileceği, kendini reddetmeyeceği... Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi insan psikolojisiyle ilgili şeyler yani. Kademelendirme, tedriş olsun. Evet tedris dediğimiz. Bir müsaade. sorum daha kaldı hocam. Şimdi size onları nasıl gördünüz sordum hep. Size anlattınız evet. işte. Başörtü dağıtıldı, takke dağıtıldı. Okuyabilir misiniz? Onlar sizi nasıl gördüler? Siz şimdi onlar da bir radyo programı yapıyor olsalar o köyde. Evet, evet. Ya da bir ağacın altında konuşuyorlardır evet. şimdi. Sizi nasıl anlatıyorlardır geldi buraya beyaz sakallı bir <gülüyor> adı Ahmet'ti herhalde evet. bize şeker dağıttı çocuklara ne gör mesela biz oradan çok mesajlar aldık insanlığın evet, evet. genlerinin ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri bir şey değişmediğini evet, mesela uyguladık evet. herkesin Allah'ın dinine aday olduğunu bunun davetçilerin büyük hükümlülüğü olduğunu filan konuştuk. Onlar sizi nasıl görmüşlerdir? Çok zor mu bu soru? Yok hocam yani tabii biz bir zeminin içine gittik. Yani Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın çalıştığı bir alana gittik. O alan iyi bir alan onu söyleyeyim. Yani nezih bir alan. İyi ilişkilerin kurulduğu bir alan dostlukların. Yani şimdi Türkiye'den gitmiş bir grup orada Akamas ismiyle şey yapılıyor çalışılıyor öyle bir dernek olmuş yani Afrika yardımlaşma vesaire derneği hizmetler götürülmüş iyi ilişkiler kurulmuş oraların hocalarıyla vesaireyle dostluklar kurulmuş ama siz Türkiye'den geldiğinizi bildi onlar bildi onlar bir üst geldiğinizi bildiler yani tabi bize saygı gösteriyorlar çok Büyük bir muhabbet Sergiliyorlar Biz de onlara buradan Türkiye'den muhabbet Götürüyoruz Yani Biz de onlara yönelik sevgimizi ifade ediyoruz Ben şunu soruyorum hocam Tekrar değiştireyim evet. soruyu Siz orada Put köpüğü gördünüz mi evet, evet Siz çocuklar da gördü Tabi 50 sene sonra onlar 60-70 yaşında insanlar olacaklar. Evet. Büyük ihtimal biz bu dünyada olmayacağız. Evet. İslam dendiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den, harem şeriften putları temizlediği hadisleri okurken o adamlar. Sizin silüetiniz o çocukların aklına gelip Bizde de Türkiye'den gelmiş bir mücahit butumuzu kırmıştı. Allah ona rahmet etsin diye. Hatırlanacak bir şey mi yaptınız? Onu merak ya ediyorum. İnşallah hocam. <gülüyor> İyi, İliş... bıraktınız mı onları İyi ilişkiler diye? bıraktığımızı zannediyoruz. İnşallah öyledir. Yani onu oradaki kalan kardeşlerimize sormak lazım. Yani biz gayret ettik. Yani oradaki kardeşlerimizin yaptığı çalışmaları... Artı, artırabilmek yani onlara olumlu bir, müsbet bir katkı çabasında olduk. Sınıflarda, okullarda öğrencilerle, şununla bununla yani bizim bulunduğumuz ortamdaki algıları iyi olduğunu söyleyebilirim. Geride kalanlara da sormak lazım. İşte Ahmet abiler geldi, Murat Karaman Bey'le Beraberdik. İlker e, Bey diye bir kardeşimiz var. Kameraman, yönetmen. O çekimler yaptı. E, tabii oradaki e, ekiple beraber dolaştık biz buraları. Ama e, sizi öne çıkardılar tabii. Tabii tabii. Biz konuşmalar yaptık. Yani orada öğrencilere, halka yani o ihtida ortamında da konuşmalar yaptık. Türkiye'den... E, muhabbetler ilettik onlara. Yani memnun kaldıklarını düşünüyorum. Şey bu e, bir 150 bin nüfuslu bir köyün sultanı dedim evet. yerleşim yerinin. E, mesela o da bir şeyler söyledi. Dedi biz dedi Türkleri tanıyoruz dedi babalarımızdan babalarımızdan babalarımızdan önce tanıyoruz oralardan beri tanıyoruz dedi ve onların Afrika'ya hep iyilikler getirdiğini biliyoruz dedi yani böyle bir Hani Türkler e, imajı da var Afrika'da. E, onu sanki Hüdayi o imajlarla da e, buluşan, birleşen bir misyonla geliyor. İslami bir misyonla geliyor. E, İslam'ı e, erdem, ahlak, insanlık, yardımlaşma. Mesela ben gittiğim yerlerde süreyi doldurduk ama hocam gittiğim yerlerde Hüdayi sizin için nedir gibi şeyler de soruyorum. Yani kimisi vicdandır diyor mesela. Kimisi merhamettir diyor. Kimi Yani bir Türkiye'ye de gelip gitmiş. Şimdi bir üniversitede coğrafya hocası bir genç. Abdurrahman Tom adını analım burada genç bir kardeşimiz. O Onunla da bir şeyimiz oldu da. O dedi ki ben Hüdayi'de insanın değerinin verilen bir yer olduğunu gördüm dedi şimdi bu algılar önemli bence yani bu algılar önemli onu görüyoruz o bütün İslam adına da in, ins, yani insanın değerlendirildiği bir din İslam yani insana değer verilen onun izzetinin önemsendiği onun yerde sürünmemesinin önemsendiği bir din ...olarak İslam'ın algılanması da... ...çok önemli. Hüdayi de o çerçevede... ...şeyler yapıyor. Bizler de yani orada en minik... ...çocuğundan en böyle şeyine... ...hepsiyle candan... ...kucaklaştık. Bakayım, son soruyu ben sorayım o zaman. Evet. Şimdi siz geldiniz. İki gün oldu gelelim. Evet. Ee, Dün geldik. E, yengem, yani i̇ki gün. Evet. Iki, yengem size... Allah kabul etsin Ahmet Bey evet. ziyaretinizi dedi yani bir ibadet evet. hac Elhamdül. gibi gibi. Siz de doya doya amin dediniz <gülüyor> mi? Yani bunu bir ibadet gördünüz mü? Elhamdülillah. O lütfen. düzeyde yani gördünüz. Bu mü? evde <gülüyor> Yani elhamdülillah bütün o çerçevede bakıyoruz. Elhamdülillah. Rabbim kabul buyursun, O zaman Allah inşallah. kabul etsin. Amin. Kabul buyursun. Süreyi bitirdik hocam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle bir karşılıklı muhabbet oldu. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Afrika seyahatimiz çerçevesinde bir sohbet yapmış olduk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.